Bir at koştu rüyada, Yeleleri rüzgardan Dört nala bir rüya ki Yetişemedim ardından Ebedi yok olur. Forever extinct Hazırlayan ve sunanlar Virginia Patrone ve Çiğdem Fidan Ebedi Yokoluş programına hoş geldiniz. Ben Virginia Elena Patrone ve programı ben yazıyorum. Merhaba ben Çiğdem Fidan ve programı Virginia ile beraber sunuyoruz. da çeviri yapıyor. Çevirilerini devam yapıyorum. Bu ilk programda bir giriş önce yapacağız. Ve sonra bugün bir hayvanla ilgi de konuşacağız. Ee, nelerden bahsedeceğiz ebedi yok oluş programında? Ee, aslında insanlar yüzünden nesli tükenmiş ya da nesli tehlike altında olan ve hiçbir şey değişmeden böyle giderse, hiçbir şey yapmazsak da kısa zamanda ebediyen yok olacak türler hakkında konuşacağız. Esasen büyük bir trajedi olan iklim değişikliğinin bilinirliği neyse ki günbegün gün artmakta. Ancak bugün yaşadığımız çevresel trajedi yalnızca bununla sınırlı değil. Bugün biz insanların dünyayı şekillendirdiği ve onu derinden etkilediği antroposen çağında yaşıyoruz. Neler oluyor? Ekosistemlerin bozulmasına. Biyoçeşitlilik dediğimiz bitkilerin ve hayvanların sayısındaki azalmaya neden oluyoruz. Ormanları ve doğal alanları beton yığınına çeviriyoruz. Deniz ve okyanuslarda asitleşmeye ve aşırı kirliliğe sebep oluyoruz. Taze su kaynaklarına erişimimizi azaltıyor ve büyük bir felaket olan plastik kirliliğine yol açıyoruz. Evet. Bunlar sadece bir çırpıda sayabileceklerimiz. Sorunun aslında oldukça karmaşık olduğu ortada. Bütün bunların insan eliyle gerçekleştiğini biliyoruz bugün. Peki bunların doğrudan sonuçları neler? Bunlara biraz bakalım. Örneğin sonuçlardan biri yoğun değişim geçiren bölgelerde yaşayan hayvanların ve bitkilerin yaşamının şu an ve doğrudan tehlike altında olması. Mesela plastik kirliliğinde bunu açıkça görebiliyoruz. Her yıl binlerce ama binlerce deniz canlısı hayatlarını kaybediyor. Evet ve onlar plastik içinde tamamen yaşıyorlar. Evet plastik yüzünden boğuluyorlar ya da plastik yiyorlar ve sonuçta sindirim sistemleri bozuluyor ve ölüme sürükleniyorlar. Pek çok hayvan yaşam alanlarını kaybediyor ve onlara hayatta kalacak hiçbir yer kalmıyor ya da yoğun avlanma nedeniyle yok oluyorlar. Sonuçta biliyoruz ki bugün bir sürü türün nesli tükenme tehlikesi altında ve onlar yok oluyorlar. Bu bugün evrimin doğasından değil, insandan kaynaklanıyor. The Guardian'dan Damien Carrington'un söylediği gibi Humanity has wiped out 60% of mammals, birds, fishes and reptiles since 1970s. Bak! What does this mean? If there was a 60% decline in the human population, that would be the equivalent to emptying North America, South America, Afrika, Europe, China and Oceania. That is the scale of what we have done. İnsanlık, 1970'den beri memelilerin, kuşların, balıkların ve sürüngenlerin %60'ını dünya üzerinden sildi. Peki ama bu ne anlama geliyor? İnsan nüfusunda %60'lık bir düşüş olsaydı bu Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Çin ve Okyanusya'nın boşalmasına eşdeğer olurdu. Bu yaptığımızın ölçeğidir. Nesli tükenen hayvanların hangileri olduğunu bulmaya çalıştığımızda öyle kolayca bulamadık daha derinlemesine araştırma yapmamız gerekti. Ve araştırma yaptıkça nesli tükenen ya da tehlikede olan bu hayvanların isimlerini ki ve kim olduklarını bulmaya başladık. Daha fazla insan bu hayvanlar hakkında bilgi sahibi olursa belki onları korumak için bir şeyler yapabilirler diye onları su yüzüne çıkarmak, onlara görünürlük kazandırmak istedik. Dolayısıyla bu projenin Görsel bir ayağı da bulunmakta. Burada bahsedeceğimiz bitki ve hayvanların illüstrasyonlarını Virginia'nın yaptığı illüstrasyonları e, sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşacağız. Evet, peki neden bu programı yapmak istedik? Şimdi, e, hayatta çeşitlilik var ve çeşitlilik de hayatla var. E, güzellik de bu çeşitlilik içinde gelişiyor. Hiç duymadığımız bugüne kadar bir sürü türü kaybettik ve kaybetmeye maalesef devam ediyoruz. Dolayısıyla ne kadar güzel olduklarını gözden kaçırıyoruz. Oysa her bir böcek, bitki, hayvanın kendine has bir güzelliği var. Ve insanlar bunu de bunun farkında olsalardı, onları korumak için daha fazlasını yapabilirlerdi. Biz buna inanıyoruz. Bizim için... İnsanlar için, insanlık için, hepimiz için harekete geçme zamanı. Çünkü <gülüyor> pardon, dünyanın ekolojik çöküşü yaklaşıyor ve bu ekolojik çöküşte acı çeken yalnızca insanlar olmayacak. Gezegendeki tüm canlılar acı çekecek ve ölecek. Ve bu bugün bizim hatamız. Dolayısıyla şimdi harekete geçme zamanı ve bu konuda Bizim naçizane katkımız da bu program olsun istedik. Şimdi reket geçmek zamanı. Bugün ilk hayvan hakkında konuşuyoruz. Bu hayvan bir kuş. Hayvayden adı Kuayyo ve onun bugün nesli tükenmiş. Kuayyo sesi böyleydi. Kuzey Amerikanın kuşları, Birth of North America'da yer alan bir makalede yaz, yazildi üzere. All five of these honeyeaters were inhabitants of undisturbed native forest. They were highly vocal, having loud, distinct, pleasant, melodious repertoires. Only the voice of the quailio was ever recorded and published and it is probably the only Hawaiian that has been heard by anyone now living. Bu balcigillerin beşi de bozulmamış yerli ormanların sakinleriydi son derece ötücüydüler yüksek sesle farklı hoş melodik repertulara sahiplerdi Sadece Kuyon'nun sesi kaydedildi arşivlendi ve yayınlandı ve muhtemelen, şu anda yaşayan herkes tarafından duyulan tek Hawaii balcigili bu kuş idi. <gülüyor> Az önce duyduğumuz ses e, bilinen son erkeğin sesiydi. E, dişisine çiftleşme çağrısında bulunuyordu. Türünün hayatta kalan son bireyi olduğu için türündeki başka kimse tarafından duyulmayan bir çağrı. Kuai'yi Balcigiller familyasına ait nektar ve küçük omurgasızlarla beslenen endemik bir kuş türüydü. Havai adalarında bu familyadan beş ayrı türe rastlanmaktaydı ve bir tanesi Kuvai'yi o idi. Bu türlerden dördünün şu anda nesli tükenmiştir. Kuvai kuşlarının neslinin tükenme nedeni olarak sıçan Hint hiravun faresi, domuz, koyun, keçi ve kedi gibi yerli olmayan memelilerin adaya gelmeleri ve dolayısıyla bu kuşların yaşam alanlarındaki ve doğal ormanlarındaki değişim ve tahribat olduğu belirtiliyor. Bunun bir sonucu da yerli olmayan kuşların kendi hastalıklarıyla birlikte ortaya çıkmaları, sivrisineklerin adaya girişi ve bir de kuai kuşlarının tüyleri için sömürülmesidir. Bu güzel Sofistike kuşlar için bugün yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ebediyen yok oldular. Ancak onları anmanın alışkanlıklarımız ve yaşam tarzımız üzerine düşünmek için iyi bir başlangıç olduğuna inanıyoruz biz. Bu gezegende daha iyi bir etki yaratabilmek için gündelik yaşamımızda neler yapabiliriz? Bu soruları sormamız gerekiyor. Bu muhteşem hayvanların ebediyen yok olmalarını engellemek için ne yapabiliriz? Herkes için harekete geçme zamanının geldiğine inanıyoruz. Evet, şimdi bizim programı ebedi yakoluş Instagram hesabı var. Orada bizi bulabilirsiniz. Her bölüm yeni bir illüstrasyon orada koyacağız. Mesela bugün Kuyayo hakkında konuştuk. Onun ilustrasyon bulabilirsin orada. Ee, Facebook'ta da e, bizi bulabilirsiniz. Ebediyokoluş Forever Extained sayfa adı var. Ve e-mail de var ebediyokoluş.gmail.com Bize bir şey söylemek istiyorsunuz. Biz mutlu oluruz. E, umarım bu programı sevdiniz. E, kapatmak için bir hava şarkısı çalacağız. Bu şarkı Kuaio için değil ancak biz onun için çalmak istiyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı The Descendants filminden bir şarkı. Yerel adıyla Ulili olarak alınan kızıl bacak kuşu için yazılmış. Ve kapatma, kapatmaktan önce Açık radyoya ve dinlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Gezegendeki her, her şey. şey. Çok, Çok güzelsiniz, güzelsiniz ve sizi seviyoruz. seviyoruz. Oh, hea ni anna e e ka a lana e e bono bono ka ka ho holo bande na kholeyo kholey aaye paheau kahin ki mai kaino oiya aaina ulme hi wahi hi hum bhi huaiya mekeluna ona bole le Holo holo kaha kani e, ohi a kai u a landa marie e. Uli li e, uli li hoki. Uli li holo holo kaha kani e, ohi a kai u a landa Ebedi yok olur. Hazırlayan ve sunanlar Virginia Patrone ve Chidem Fidan.